Hayatında Resulullah'a hiç itiraz etmeden bütün varlığıyla tasdik edip amel eden büyük insan. Sonra bugüne kadar sıddıklar ola gelmiştir. Mesela İmamı Gazali için sıddikiyeti kübra sahibi deniliyor muhterem Müslümanlar. Eserleriyle, hayatıyla, ahlakıyla, faziletiyle insanlığa ışık tutmuş. Sadece ihyası, İhya'ul din diye eseri dört cilt eser.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 Üç kıtaya imparator olup oturtan ecdadımızın yolu ahlakı, hilyesi, sireti meydanda. Evet dinde zorlama yok. La ikraha din. Kat tabayyana'r ruslu min Dinde zorlama yok. Halal ve haram, meşru ve gayrimeşru meşru, nur ve zulmet belli olmuştur diyor Kur'an-ı Kerim. Gençler, gençler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 Allah ve Rasulüne itaat edenler muhterem Müslümanlar kıyamet gününde Allah'ın kendilerine inan ve ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar sıddıklarla beraber olacaklar ve şüheda ve salihin şehitlerle beraber olacaklar Topkapı Camii'nin muhterem cemaati dinliyor musun